Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Nur Suresi 37. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. İbn Abbas r.a. ayette Allah'ın zikriyle kast edilen farz namazlardır demiştir. Zekat ile kast edilen de Allah'a itaat ve ihlastır demiştir. 38. ayet çünkü onlar çünkü Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Evet, Allah'ın zikrinden ayrılmayan kimseleri, Allah'ın mescitlerinde Allah'ı zikreden kimseler zikredilmişti önceki ayetlerde. Bunlar mescitlerin dışında da, alışverişlerinde, ticaretlerinde Allah'ın zikrinden ayrılmayan kimselerdir. Namaza devam eden, farz olan zekatı veren, yani bunların dünyalıklar kendilerine açıldığı zaman onlara bağlanıp da Allah'ın ve kulların hakkı olan zekattan kendilerini alıkoymayan kimselerdir. Böylelerine Allah Azze ve Celle mükafat vaat etmiş ve fazlasını da vaat etmiştir. Ve dilediğinde hesapsız rızıklandıracağını, karşılıksız bir şekilde rızıklandıracağını bu ayetlerde belirtmiştir. 39. ayet, inkar edenlere yani kafirlere gelince onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki Susayan onu sular vanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış. Üstelik yanı başında da Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını taslamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Teala bu ayette kafiri misal vermiştir. Kafir kıyamet gününde Allah kadına bir hayrı olduğunu düşünerek gelir ve öyle bir şey bulamaz. Allah da onu ateşe atar. İbn Abbas radıyallanma keserabim bir eee bi, bir ifadesi düz arazi demektir. Yani düz bir arazide serap görme bildiğimiz serap kastediliyor. Burada e, bakıya ifadesiyle de düz arazi kastediliyor diyor. 40. ayet yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor. Üstünde de bulut Birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Yani kendi elini dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur. Ubeybin bin Ka'b radıyallahu an şöyle açıkladı. Allah Teala kafire bir başka misal daha vermektedir. Kafir beş karanlık içinde dolaşıp durur. Onun sözleri karanlık, ameli karanlık, girişi karanlık, Çıkışı karanlık ve kıyamet günü gideceği cehennem karanlıktır. O diğer canlılar arasında ölü gibidir. O insanlar arasında yürür ve neyin lehine, neyin aleyhine olduğunu bilmez. 41. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Mücahit Rahimullah şöyle dedi. Namaz insanlara, tesbih ise Allah'ın diğer yaratıklarına özeldir. Ve tayru sâfâtin kavliyle kuşların kanatlarıyla sıra sıra olmaları kastedilmektedir. 42. Göklerin ve yerin mülki Allah'ındır. Dönüşte ancak O'nadır. 43. Görmez misin ki Allah bir takım bulutları sürüyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O gökten, oradaki dağların bulutlarından dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin'in parıltısı neredeyse gözleri alır. Abdurrahman bin Zeyd Rahimullah dedi ki elved kelimesi yağmur damlaları demektir. Hilalihi kelimesiyle kastedilen de bulutlardır. İbn Abbas radıyallahu anh'a sena Berkihi ifadesi, şimşeğin parıltısı demektir. 44. Allah gece ve gündüzü çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipler için mutlak bir ibret vardır. Es-Süddi dedi ki, Allah geceyi getirip gündüzü götürür, sonra gündüzü getirip geceyi götürür. Evet. 45. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 46. Andolsun biz apaçık bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini dost doğru yola hidayet eder. 47. Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Katade dedi ki burada iman edip de itaat eder gibi görünen ancak hakikatte Allah yolundan, Allah'a itaat etmekten ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad etmekten yüz çeviren bir kesim münafıklar kastedilmektedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Nefsim evinde olan Allah'a and olsun, delenin kaçıp gitmesi gibi Allah'tan kaçıp giden hariç hepiniz cennete gireceksiniz. Deliler ki Ey Allah'ın Resulü, cennete girmekten imtina eden kimdir? Buyurdu ki, kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana isyan ederse hakikaten o cennete girmekten imtina etmiştir. Bunu İbn-i İbban ve Mucem-i Taberani rivayet etmiştir. Aynısını Ebu Ürere Radyalent'ten Buhari, Ahmet Hakim, İbn Azm, Ebu Umame Radyalent'ten Hakim ve Taberani rivayet etmişlerdir. Burada muhataplarına, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ümmete, genel manada bu ümmete özel olarak muhataplarına hitap ediyor. Yani hepiniz cennete gireceksiniz ancak e, devenin kaçıp gitmesi gibi serkeşlik eden, imtina eden, yani aranızdakilerden yani nifak üzere olanlar e, hariç diyor. Bu genel manada da bütün ümmet adına, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat eden cennete girer ama ondan itaatten yüz çeviren hakikatte cennete girmekten yüz çevirmiştir. 48. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. 49. Ama eğer hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Bu ayetler Nisa suresi 60 65. ayetler arasındaki bildirilen duruma benziyor yani benzer manada ayetler orada da işte tabuta muhakem olmak isteyen münafıklardan bahsediyordu burada da benzer manadır yani 47. ayette Allah ve Rasulüne hükm olma yani inandıklarını söylüyorlar ama hüküm vermesi için Allah ve Rasulüne çağrıldıklarında bunlar yüz çevirirler. Fakat bilirlerse ki kitap ve sünnet de kendi menfaatlerine, lehlerine olacak bir hüküm var, o zaman itaat ederler. Yani işlerine gelen konularda kitaba ve sünnete uyarlar, işlerine gelmeyen konularda Yüz çevirirler. Bu özellikler anlatılıyor. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanda iki kişi arasında bir husumet olduğunda kişi haklı olduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi lehine hüküm vereceğini bilirse davalaşmak için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çağrıldığında gitmeyi kabul ederdi. Aksi takdirde zulmetmek istediği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitmeyi kabul etmez ve filan kişiye gitti derdi. Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu. Bunu Hasan bir adına İbn-i Hatim rivayet etmiştir. Yani Hasan el Basri Rahimullah'a kadar isnadı hasendir. Yoksa burada gördüğü gibi mürsel gözüküyor. Fakat Nisa 60. ayetini tefsirinde aktarmıştık bunu. İbn Abbas radiyallahından sayısına da Ebu Berze diye e, birisi vardı Yahudi. E, münafık olan kişi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a muhakeme olmak yerine sahabeden birine işte Ebu Berze'ye gidelim o bize hüküm versin e, demişti. Bunun üzerine e, Nisa 60. ayeti nazil olmuştu. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini iddia eden, Allah ve Resulü'ne iman ettiklerini iddia edenleri görmüyor musun? Yani onlar ta muhakem olmak istiyorlar diyerek e, bunu kınayan ayetler nazı olmuştu. Yani bu nifak e, insanın hayatı boyunca karşılaştığı meselelerde, ibadet meseleleri olsun, ahlak veya hukuk meseleleri olsun veya akide e, en önemlisi akide meseleleri olsun. E, insanlar çeşitli yollar tutmuşlardır bugün. Çeşitli mezhepler, fırkalar halindedirler. E, bunlar tasavvufçular, şiiler, meyafıziler, e, hariciler, mürciyeler, hangi fırkayı el alırsanız alın. Hepsi kitap ve sünnet der. Ama ne kadar der? İşlerine geldiği yerlerde, kitap ve sünnetin delillerini işlerine gelen yerde alırlar. İşlerine gelmeyen yerde işte bizim alimlerimiz, mezhep alimlerimiz, bizim cemaatimiz, bizim tarikatımız şunu tercih etmiştir. Bunu şöyle yorumlamıştır diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sünnetinden başka yolları, başka metotları kendilerine benimserler. Hatta bazen e, uydurdukları menheçlere kılıf olması için zayıf olduğunu, uydurma olduğunu bildikleri rivayetler dahi kullanmaktan çekinmezler. Yani aslında o menheci uyduran bile bunların uydurduğu hadisten habersizdir. Bunların delil olarak getirdiği zayıf hadislerden habersizdir. Yani başka sebeplerle bir menhec uyduruyor tasavuf menheci veya diğer haricilik menheci öbür menheç belki menheç. Mesela haricilerin ilk ortaya çıkanlarına baktığınız zaman Ali radıyallah zamanındaki ilk haricilerin ortaya attıkları iddialara baktığınız zaman bir de bu asırdakilere bakın. Bu asırdaki bidat ehlinin tamamı geri zekalı. Yani bunda hiçbir şüphe yok. Anlayış kıt. Allah anlayıştan mahrum etmiştir. Nasları anlamıyor. Kör. Yani çeşitli e, konuşmalarımızda e, işte gelen bidat ehlinden kimselerin şüpheleriyle attıkları, ortaya attıkları şeylere bakarsanız gerçekten anlayıştan zerre kadar nasibi olmadıklarını görsün. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam hariciler için aklı kıt gençler diyor. Akılları ermiyor. Sen buna anlayış veremezsin yani. Allah mahrum etmiştir. Allah hayrını dilediği kimseye anlayış, fıkıh verir. Yani e, Mahrum olmuşlardır bundan ve kıt bir şekilde aslında söylediği söylemlerle kendisini tekfir ediyor farkında değil. Yani kendisinin küfrünü ilan etmiş oluyor. Mesela en basitinden en tık karşılaşılan olay Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetme meselesidir. Yani tekbirciler bunu dile getirirler. Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmedenler kafirlerin takendiridir. Bu hükmü nereden çıkardınız? Böyle bir hüküm var mı Allah'ın kitabında, Resulü'nün sünnetinde? İşte onlar diyor ayette kafirlerin takendirdir. İyi de bu haber. Yani bu haber. Sen hükmü nereden çıkarıyorsun? Şimdi meselen birçok ayrıntıları var. Naslar var. Kaldı ki... E fiilin Herhangi bir fiilin küfür olduğu, Kur'an ve sünnette sabit olduktan sonra dahi, mesela namazı terk etmenin küfür olduğu çok açıktır Kur'an ve sünnette. Namazın terki küfürdür veya Allah'tan gayrı adına yemin etmek küfürdür, şirktir. Çok açık bir nas ile gelmiştir bu. Fiil sab fiilin hükmü sabit olmasına rağmen failin hükmü farklılık arz edebilir. Şartların oluşması lazım değil mi? Şartlar oluştu. Yani bu adamın engeli yok. Yani e, tekfirine mani olan bir durum yok. Şartlar da yerinde. Fakat bu yine e, Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bu zaman ne yaparsın? Kitap ve sünnette gayet açık. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hayatı döneminde bunların durumu gayet açık. Eğer bir kadı sistemi, yargı sistemi var da bunların hükmünü verip biletini kesersek, boynunu vurursa eyvallah. Bu öyledir. Mürted bir kafir olduğuna hükmedilir. Ama bu yoksa, bu olmuyorsa, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a münafıkların bazı halleri, hatta Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle haber verildi. Bırakın sahabelerin şikayet etmesini. En sadık haberle, Allah Azze ve Celle'den ile Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz haberlerle haber verildi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Onlar şöyle dediler diye bildiriyor Allah Azze ve Celle. Bunlar geldiğinde, yani küfürleri sabit olmuş, hem de Kur'an ile sabit olmuş. Allah Azze ve Celle onların kalplerinin kafir olduğuna da hükmetmiş. Fakat bu adamlar geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki, vallahi biz böyle bir şey demedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince bu kimseler ne hükmetti? Nasıl hüküm verdi bu kimselere? Yani hakikatte kafir olan bu kimselere nasıl hükmetti? Tekkıcılar bunu asla anlamıyor. Yani münafık diye bir sınıfın varlığını anlamıyor, mürce de anlamıyor. Yani gerek mürceye gerek hariciye fırkaları, ehli sünnetin kitap ve sünnetin gayet açık naslarıyla, gayet berrak olan bu meselesine mürce de muhalefet ediyor, harciler de muhalefet ediyor. Mürce diyor ki Müslümanlar arasında, ehli İslam arasında münafık yoktur diyor, münafık kafirdir diyor. Hariciler de aynısını söylüyor. Yani ikisi de aynısını söylediği de mürce ile hariciye fırkalar nasıl birbirine zıt fırkalar? Farklılıkları şurada. Mürceye münafıkları mümin kabul ediyor. Hariciler ise münafıkları kafir kabul ediyor. Yani münafık diye bir sınıfın varlığını teorik olarak kabul etse bile pratikte asla kabul etmiyor. O yüzden birisinde küfür veya şirk fiili sadır olursa onu derhal tekbür ediyor. Şartlar, maniler, yani bunları zaten çoğu zaman gözetmiyor. Hatta bazen küfür olduğuna dair delili olmasa dair o fiilin şirk olduğuna dair delili olmasa da bundan dolayı yani kendi çıkarımlarıyla, istinbatlarıyla bir şeyin küfür olduğuna karar veriyorlar ve bundan dolayı tekbir ediyorlar. Mesela oy kullanan tekbir etmeleri gibi. Oy kullanmanın kendisi değil. Küfür olan demokrasi. Demokrasiyi kabul etmek. Eğer oy kullanma fiili demokrasi itikadına binayen gerçekleşmişse bu bir küfürdür. Ama oy kullanmaktan dolayı değil, demokrasiyi kabul etmekten dolayı küfürdür. Ama kişi Müslüman asli, demokrasiyi de kabul etmiyor ama oy kullanıyor. Bu da fısk'tır. Kafirlere benzemektir. Fiilinde kafirlere benzemektir. Bu sebeple fısk işlemiştir. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Mürciye bunu e, yani imanın artmasını, eksilmesini kabul etmediği için bütün Müslümanlar eşittir, mü'mindir. Yani mü'min ile Müslüman arasında fark görmez. Mü'min eşittir, Müslüman, Müslüman eşittir, mü'mindir diyor. Bu sebeple mesela e, Tevbe suresi, e, Nisa suresi 65. ayeti gibi ayetlerde veya burada geçen ayet gibi ayetlerde iman nef yedilince mesela meselelerinde aralarında çekiştikleri meselelerde Allah'a ve Resulüne muhakeme olmayanlar iman etmemiştir. İkinci mesele bu. İkinci mesele, muhakeme olduktan sonra Resul'ün verdiği hükümde gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmayan iman etmemiştir. Teslim olmakla hastalığından hükmü icra etmek. Üçüncüsü de bu. Bunları yapmayan iman etmemiştir diyor ayet. İman nef yedilince mürciyeye göre nedir bunun manası? Bu kimseler kafirdir. Mürciyeye Esaslarıyla baktığın zaman. Tekfirde birleşiyor yani harcilerle. Ama muhalefet ediyor. Bunları yapmayan adamlar mümin sayıyor diğer tarafta. Yani kitaba ve sünnete muhakeme olmayan adam mümin sayıyor. i̇man Kamil mümindir. Böyle sayıyor. herci ise bundan dolayı tekfir ediyor, mürtet sayıyor. El Sünnet ve Cemaat ne diyor peki bu konuda ne mürcen dedin diyor ne harcin dedin diyor El Sünnet ve Cemaat diyor ki iman ve İslam birbirinden farklı şeylerdir. İslam kişinin dünyadaki hükmüyle alakalıdır, zahiri olarak ishar ettiği şeylerle alakalıdır. Bir kimse ben Müslümanım diyorsa biz onu Müslüman sayarız ama Müslümanım diyen herkesi mümin saymayız. Her Müslüman mümin değildir. Her mümin Müslümandır. Ama her Müslüman mümin değildir. Zina eden zina ettiği sırada mümin değildir. Hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı sırada mümin değildir. Ama kafir de değildir. Müslümandır ama mümin değildir. O sırada imandan çıkmıştır. Yani iman artma ve eksilme kabul eder. El sünnetin yolu böyle ortada dengeli bir yoldur. Mürce ve harciler böylelikle muhalefet ederler. Şimdi meselenin Daniskalısı, mürcenin yaptığı burada nedir? Daha büyük bir cürüm esasında bu. Onlar iki daha büyük bir ahmaklık. Mesela sen madem allah ve Resulüne muhakeme olmak, yani bundan iman nefiy ediliyorsa bunu yapmayan kişide e, tekfir etmen lazım ama böyle yapmıyor. İmanı kamil midir o yine de diyor. Bu büyük bir çelişki. Yani kendi kabul ettikleri esaslara karşı büyük bir çelişki. Mezheple muhakeme olan, bu yani başka bir ahmaklık da bu yönü. Mesela Osmanlı'yı tekfir etmezler. Harcı de Mürci'de. Farjiler Osmanlı'yı niye tekfir etmiyor? Çünkü diyor onlar İslam şeriatıyla hükmediyor. Ne İslam şeriat? Osmanlı 600 senelik döneminde hiçbir zaman kitap ve sünnet hükmetmemiştir. Hiçbir döneminde. Yani bu hükümler eğer Hanefi mezhebinden olursa o da beşeri bir hüküm. Bunda bir sakınca yok. Ama işte Cumhuriyet dönemi gelmiş. Ne bileyim İsveçli'nin kanunu, şunun kanunu, bunun kanunu, İngiliz'in kanunu falan filan. O da cüzi meseleler. Mesela bugünkü mahkemelerde bile bir miras meselesine gidin Hanefi mezhebiyle hükmederler halen. Avukatlara Osmanlıca öğretilir. Ne için öğretilir? Mecburi öğretilir hukuk fakültelerinde. Çünkü Hanefi mezhebinin, işte miras hukuku, buna benzer hukuki meseleleri Osmanlıca kaynaklardadır. Hanefi mezhebinin kitaplarıyla halen daha hükmediliyor. George'nin şunun bunun hükümleri değil. Onların böyle bir istemiyor ki miras hukukuyla ilgili. Gavurlardan alsınlar bunu. Hanefi mezhebiyle. Cumhuriyeti kuran tağutlar ise esasında... Hanefi mezhebinin darlığı, insanlara bunun sıkıntı vermesi, yani beşer kaynaklı bir şey. Fakat bunu dinden kabul ediyorlar. Dinin e, insanları daraltması zannediyorlar. Komple dini inkar ettiler. Onun yerine beşeri bir sistem koydular. Yani kitabı ve sünnete dönmediler. Meselenin, problemlerin, insanların ihtiyaçlarını karşılayamamasının, e, yargı sisteminin veya Ahmet Cevdet Paşa'dan beri mecelle uygulanıyordu. Ondan öncesinde de adı konmamış Hanefi mezhebine göre fetvalar veriliyordu. Ve bu insanlara sıkıntı veriyordu, zor. Meseleler çok. Bunu dinden kaynaklı diyerek inandıkları için dini inkar ettiler. Bu sebeple kafirlerden aldıkları metotlarla, işte Osmanlı'dan miras olarak aldıkları bazı e, fetvaları mezcedip bugünkü hukuk sistemini böyle uyguluyorlar. Yani evet, bugünkü hukuk sistemi, mahkemeler, yargı sistemi Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmekte. Ama neden böyle hükmetmekte? Osmanlı sebebiyle, mezhepler sebebiyle. Beşeri hükümlerle hükmettikten sonra ister Osmanlı sistemi olsun, ister bu sistemi olsun. Fark etmez. Allah'ın indirinden başkasıdır. O halde neden işte Osmanlıyı işte şeriat devlet hatta daha da geriye gidin yani Selçuklu'yu katın, Abbasileri katın, Emevileri katın. Allah'ın indirdiklerinden başkası girmiştir bu zamanlarda hep. Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmedildiği için bu ümmet karanlıklara gömülmüştür tarih boyunca. Ama tekbiri sadece işte Cumhuriyet döneminden başlatırlar. Yani tekfir edilecekse eğer doğru bir metodsa burada, ta bu Ömer ne kadar uzar. Ebu Bekir ne kadar uzar. Yani bu mantıkla bakılırsa, bu yanlış metotla bakılırsa, bu sebeple biz bu örneğe veriyoruz. Yani siz eğer şu metodun doğruluğuna, bu itikat sisteminizin doğruluğuna inanıyorsanız, en başta Ömer radyalığına bir tekfir edin bakalım, samimi misiniz? Onlar niye Ali radyalığına tekfir ettiler, ilk harcılar? Aynı mantıkta samimiydiler. Bozuk menheçlerinde samimiydiler. Ali radiyallahu anh'ı tekfir ettiler. Sahabelerden pek çoğunu tekfir ettiler. Ne dediler? Allah'ın indiriminden başkası hükmediyor dediler. Allah'ın dışında hakem tayin ediyor dediler. Vesaire vesaire dediler. Aynı mantık. Sahabeleri tekfir eden bir mantıktır yani bu. Ömer bin Hattab radiyallahu anh temettü haccını meselesinde bunu yasaklamasında kitabı ve sünnete muhalefet etti. Bir mecliste üç talak meselesinde öyle. Kadınlara mehir sınırlamaz koymak istediğinde böyle. Burada işte Ömer olan Allah'ın şeriatıyla hükmediyordu. Kitapla mı sünnetle mi? İkisi de bu saydığım örnekler. Daha örnek çoğaltılabilir. Bunun gibi çok şeyler var. Kitabı ve sünnete aykırı hükümlerdir. Bazı hatta bu yüzden karşı çıkmıştır Ömer radıyallahu anh. Ha biz burada Ömer radıyallahu haşa kafir olduğunu falan söylemiyoruz. Belli maslahatlarla, belli sebeplerle, belli gerekçelerle yaptığını yapmıştır. Raş talifedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın övdüğü, şeytanın kendisinden kaçtığını belirttiği kişidir. İnsanların peygamberden sonra ve Ebu radıyallahu sonra en üstünüdür. Çünkü bu naslarla sabit. Cennetlik olduğu naslarla sabit. O zaman ne yanlış burada? Sizin metodunuz yanlış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer radıyallahu anh'ın cennetlik olduğuna şahit ettiğine göre onu tekfir eden kişi metodunda yanlış. Akidesi bozuk. Yani mesele Atatürk'e gelince rahat rahat tekfir et. Ömer radıyallahu gelince aynı suçtan durakla böyle bir şeyi kabul etmez. Evet. Yani Atatürk'te kafir diğer taraftan. Bu farklı bir konu. Ama hangi sebepten kafir? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettiği için mi? Yoksa ateist olduğu için mi kafir? Burasını da ayırt etmek lazım. O inkarcıydı. Açık açık inkar eden bir kafirdi. Şeriatı komple inkar eden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar eden bir kafirdi. O, o yüzden kafir. İtikaz sebebiyle kafir. Yani Atatürk'ün kafir olma sebebi, Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmesi, Değil. Aslı itibariyle kafir. Bunlar duygusal yaklaştıklar için meseleye işte mevcut yöneticiler diğer devletlerin başındaki yöneticiler hakeza Allah'ın indirdiğiyle, Rasul'ün e, hükmettiğiyle hükmetmiyorlar. Dolayısıyla kafirdirler. Aynı adama diyorsun ki sakalını kesen kimse hakkında ne dersin mesela? Sakalını kesen kimse kafir midir, değil midir? Değildir, fasıktır diyorlar. Yani bizzat sordum ve bu cevabı aldığım için söylüyorum bunu. Fasıktır diyor. Ebu Anzala'nın medresesinde hocalık yapan birisi ne bunu sordum. Sakalını kesene ne diyorsun? Fasıktır dedi. Neden fasıktır diyorsun da kafirdir demiyorsun? Bak, Allah Azze ve Celle böyle bir kimseden imanı nef ediyor. Allah ve Resulüne muhakeme olsa bu kimse, kitap ve sünnet ne diyecek? Sakalını kesme diyecek, bırak mı diyecek? Bu adam neyle hükmetti kendi bedeninde? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetti. Kesebileceğine hükmetti. Sen de fetva verdin. Fasık dedin, kafir olmaz, fasıh dedin. Bunu neyden çıkardın? Yani geldikleri noktadan hareketle söylüyoruz. Adam bana imanın nefiyeden naslarla geldiği için bunu söylüyorum ben. İman nefiyedik diyor nas. Mesela Allah ve Resulü'ne muhakeme olmayana iman etmemiştir diyor kitap. İman etmemiş demek kafir demek diye geliyor. Böyle geldiği için diyorum ki sakalını kesene ne diyorsun o zaman? Bu adam iman etmiş mi? İman etmiş diyemezsin. Çünkü Allah iman etmemiştir diyor. Kafir desem, şimdi kendisinin kafir demesi lazım. İmanın neferinde göre kafir demesi lazım. Kafir de diyemiyor. Niye? Fasık diye geçiyor bu çünkü. Ne olacak burada? Evet. Fasık iman etmemiştir. Yani fasık müminden ayrıdır. İmanın zıtları tek bir şey değil. İman İmanın karşılığında küfür vardır, fısk vardır, nifak vardır. Değil mi? İmanın böyle zıtları var. İman çünkü artma ve eksilme kabul eden bir şeydir. İmanın tamamen yok olması küfürdür. İmanın azalması, imanın azalması bazen fısk, bazen nifak, bazen bunlardan ikisi de değil. Edebi bir mesele dahi olabilir. İman şubeleri radisini iyi düşünün. İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La İlahe İllallah şehadet. En düşüğü yoldan eziyet veren bir şey kaldırıp atmak. Değil mi? Ve hayata imandan bir şubedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hikmetiyle üç vasıfta örnek vermiş bakın. En üstünü La İlahe illallah. yani imanın bazı şubeleri vardır ki bunların terki küfürdür. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini, namazı bunlar terk etmek küfürdür. Bazı şubeleri vardır ki haya gibi bunu terk etmek ya ifaktan kaynaklanır ya fısktan kaynaklanır. İmanın bazı şubeleri de vardır ki bunu terk ettiğinde fasık veya münafık olmazsın ama imanını eksik bırakırsın yine de. Mesela yolda neziyet veren bir şeyi gördün ama kaldırıp atmadın, geçtin. Günaha mı girdin? İmanın eksik kaldı ama. Yani yapsaydın imanın artacaktı, bunu yapmadığın için imanın eksik kaldı, o şubesi eksik kaldı. Mesela, imanın müstahap olan bazı hasletleri vardır. Mesela Müslüman'ı güler yüzle karşılamak, selam vermek, değil mi? Selam vermek, almak. Yani sen oturduğun akşama kadar evinde, hiç dışarı çıkmadın. Kimseye o gün selam vermedin, almadın. Ama çıksan, bir iki tane Müslüman görsen, selamlaşsan ne yapacaktın? İmanın artmış olacaktı. Amellerle imanın artmış olacaktı. Bunu yapmadığın için günahkar oldun mu? Hayır. Bundan müsaat olan şubeler. Farz olan şubeler var. Farz olan şubeler var. Haya gibi mesela bunlardan birisi. Bunu terk edersen yine iman ama bu sefer sana günah kazandırarak ya nifaktan ya e, günahtan bunun gibi sebeplerle. Yani e, iman böyle şubelendirilmiş, böyle tarif edilmiş bize. Nasıl olur da iman nef zaman tek bir kapıya çıkarırsın? Mesela şunun rahatlıkla söyleyebiliriz bu hadisten dolayı. Yolda eziyet veren bir şeyi görükle kaldırmayan kişi iman etmemiştir. Doğru mu? Bazı göre doğru o şubesinde iman etmemiştir. E iman etmemişse o zaman bu kafir mi? Değil. Münafık mı? Değil. Fasık mı? O da değil. Yani imanın nef demek mutlak manada bir kimsenin küfre, irtidada e, hatta nifaka bile edilmesi olmayabilir. İmanı bilmediği için insanlar tanım olarak, kitap ve sünnetten almadıkları için bu tanımları yani yalın hali kitap ve sünnetten almıyorlar. Nereden alıyorlar? İşte çocukluğunda maturidiyye akidesi öğretiliyor. Eşer akidesi öğretiliyor. Felsefi metotlarla öğretiliyor. Duygusal yaklaşımlarla bunu geliştiriyor. Kitap ve sünnet kaynaklı olmuyor bu. Bu fırkalar lehlerine olduğu zaman yani açın Alül karinin Fıkhul-Ekber kitabını. Maturidi'dir esas şey olarak. Hanefi yani. Fıkhul-Ekber kitabını okuyun. Alül karinin ne çok düşmanı vardır Hanefiler içerisinde biliyor musunuz? O kitabında samimi davrandığı için. Yani eri eri doğruya doğru konuştuğu için o kitabında. Yani burada bir sakatlık var diyor bazı yerlerde. Yani bizim bize öğretilen haki de Hanefi ekolü, Maturü de ekolü bu ama burada bir yanlışlık var diyor. Kimler el üstünde tutuluyor? Kevseri gibi zındıklar el üstünde tutuluyor. Meseleyi böyle çorba yapan, mis, insanların kafasını bulandıran, bugünkü ön, ön, ön, e, öncüleri de bu manada onları takip eden öncüleri Ebu Bekir Sifir gibi kimseler. Sahtekarlık yapıyorlar, yalancılık yapıyorlar. Bile bile gerçeği gizliyorlar. Tezsefi oyunlarla, laf oyunlarıyla. işlerine gelmediği zaman sahih Müslim'den, Bukhari'den hadis inkar ediyorlar. Mesela cariyeğine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbin kimdir, Rabbin nerededir sorusuna semadadır demesi var ya Müslim'de bakın bu hadisi inkar edebilmek için kaç dereden su getiriyorlar. Bazen komik duruma düşüyorlar. Bunlar hadisciler Hadis ehli geçinen kimseler, eşari hadisçileri, maturdi hadisçileri. Peygamber aleyhissalatü vesselamın annesinin ve babasının iman üzere gittiğini ispat edebilmek için uydurma hadis getiriyorlar. Suyuti, koskoca alim, müştehit bir alim. Ama nasıl oluyor? Diyor ki, işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anne babasının kabrine gitti de bunlar dirildi, iman ettiler diyor. Ahmak! Adam ölmüş. Öldükten sonra imanın kime ne faydası var? Burasını nasıl düşünmüyor bu insanlar? Bu kısa gerçekse, böyle bir şeyin olduğunu kabul edersek. Kerttani mütevatir hadisleri zikrediyor bunu. Bir tane de tarik zikredemiyor. Ama mütevatir diyor. Nasıl mütevatir? Bunlar ilmin sahtekarlığı. Yani koca koca alimler bakın satekarlık yapıyor. Neden? Çünkü batıl akidelerini bir şekilde bir şeye dayandırmak zorunda hissediyorlar. Diğer konularda, yani haklı oldukları, isabet ettikleri konularda nasıl en ince kaynaklarına, isnadına, ricaline kadar e, hadisleri veriyorlar değil mi bunlar kitaplarında? Ama yani bu meseleler, işte alimlerimiz böyle icma etmiştir, böyle şey yapmıştır, böyle kabul etmiştir, böyle takdir etmiştir vesaire vesaire hikayeler. Sen de zannedersin ki alimler gerçekten böyle mi acaba? Alakası yok. Yani suütü gibi bir alim, yani böyle belli bir mezhebe e, taassup gösterme eğilimi de yok esasında ama hayret ediyorsun. Tıpkı İbni Hazm'da hayret edeceğin meseleler gibi. Yani fıkhi meselelerde kıyası falan, reyi falan kabul etmeyen bu adam tutuyor, Allah'ın isim ve sıfatlarında mutezleyle aynı yorumları yapıyor. Naslara teslim olmuyor akide meselelerinde. Ama fıkhi meselelerde bakın çatır çatır hadisleri delil getiriyor lafızlarına, İsnatlarına bağlı kalır bir şekilde hareket ediyor değil mi? İşte kitap ve sünnete yalın bir şekilde muhatap olmak ile kastettiğimiz bu. Yani dini yalın bir şekilde e, alacaksın, sadece vahiden alacaksın, önceden edinliğin kanaatlerle sana öğretilen, sana dayatılan veya senin gözüne takılan gözlüklerle bakmayacaksın. Yalın olarak alacaksın yani sen önce hakkı öğreneceksin, sonra hakkın tarafında kimlerin olduğunu öğreneceksin. Ama insanlar böyle bakmadılar. Duygusal baktılar, çevreleriyle baktılar, e, oturmuş kültürleriyle baktılar. Ve böyle bakmalar sebebiyle bir şeylere itikad edip, sonra bu itikatlarına uyanlarını kitaptan ve sünnetten aldılar. Uymayanlar ne yaptılar? Tevil ettiler, tahrif ettiler, olmadı, inkar ettiler. Müslim'de de o hadisi inkar ettiler. Olmadık uyduruk akidelerine de yine uydurma delilleri getirdiler. Mesela e, nereden girdik buraya? Batıl menheçleri ortaya koyan adamların haberinin olmadığı şeyler uydurdular onu desteklemek için. Mesela dedik ya suid Eşari. Ama ebul el Eşari, yani eşariliğin kendisine nispedelirdiği imam, Suvitinin bu hadisi böyle getirip, böyle delil getirip bunu savunmasından haberi yok. Hayatta olsa kabul de etmez. Maturilik adına yapılan çoğu şeyi İmam Maturidi kabul etmez. Ebu Hanife hakeza böyle. Hanevililik adına bugün insanların benimsediği pek çoğu şeyi Ebu Hanife'nin kendisi kabul etmez. Hayatında da kabul etmediği bazı şeyler var. Hanefi mezhebinde cariye olan, devam eden, halen uygulanan mesela. Var bir sürü şeyler. He, bu yaklaşım demek ki, yani heva ile hareket, onlar aralarına hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında, bakarsın ki işlerinden bir kısmı yüz çevirir, dönerler. Veya hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. İşlerine gelen yerlerde de, işte kitaba teslim olmak, ayete iman etmiyor mu, sünnete iman etmiyor mu? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam? Senin köyce kendine iman et. Namazın Allah Resulü'ne göre değil, abdestin Allah Resulü'ne göre değil, haccın Allah Resulü'ne göre değil. Bu insanların, bu mezheplerin bir sürü vaizleri var. Camilerde konuşuyor, internette konuşuyor, sağda solda konferanslarda, her yerde konuşuyorlar. Ve diyorlar ki, kitabı ve sünnete teslim olun, iman edin. Hepsi böyle diyor. Ama bunların kendisi iman etmemiş ki. Kendileri iman etmemiş yani. Bu teviller, bunlar gibi daha yüzlerce, binlerce misaller var bunun gibi yani. Ne, nice batılları e, itikad etmiş kimseler bunlar. Kitap ve sünnete teslim olmaktan bahsediyor. Ama kitabı ve sünnete teslim olacaksan, uyacaksan dur, Buhari okuma, Müslüm okuma, ne oku? İşte Ömer Nasip İlmen'in nümayenini okuyor. Değil mi? Yani buna da mani oluyorlar. Davet ettikleri söylemlerinde de samimi değiller yani. Veya okumasına izin veriyorsa eğer, teberrüken. Al cübbelilerin cemaati. Bukharda, Müslim'den seçme hadisler var ellerinde. Arapça, kırık manalı okutuyorlar. Ama amelde var mı bu? Yok. Ben bizatihi tasavvuf ortamlarında hadis dersi gördüğüm için, biz hadis dersi okuyoruz, taç derlemesini. Aldım taç kitabını bende, haftalık ders oluyordu. Hocaya gittim dedim ki, yani ben dedim burada bir rekatle vitir kılınabileceğini okudum dedim hadis. Sahih mi değil mi? E, sahih. E neden ben bir rekatle vitir yapamaz mı Yok olmaz dedi. O da de Şafi mezhebinde. Yani teberrüken okunuyor. Hadis dersi yok mu? Var. Bazı yerlerde var. Ama teberrüken işte. Onunla amel etmeni engelleyecek şekilde. Vesaire vesaire. Evet. Allah Azze ve Celle 50. ayette şöyle devam ediyor. Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Rasulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Allah ve Rasulünün kendilerine haksızlık, zulüm edeceğinden mi korkuyorlar ifadesi ve bunun da kalplerinin hastalıklı olmasıyla nitelendirilmesi. Yani münafıklar iki sınıf. Bazıları kalpleri ölüdür, yani küfür içerisinde olan münafıklardır. Bazıları da kalpleri ölmemiştir ama hastalıklıdır. Allah Azze ve Celle bunları, Tevbe suresinde de böyle iki mertebede zikrediyor nifakı ilini. Bir kısmı gerçekten kafirdir ama Müslüman olduğunu iddia eder. Bir kısmı da kalpleri hastalık, tereddüt içerisinde yani. Münafıklar böyle şüphelerini attığı zaman, küfür sahibi olan münafıklar, şüpheler ortaya attıklar zaman bu hastalıklı kalpler onlara meyleder. Onlardan etkilenir. İman edenlerin sözlerinden, vahyin sözlerinden ondan da etkilenir, bundan da etkilenir. Yani iki tarafa da meyledir. Mütereddittir. Hak ile batıl arasında mütereddittir. Yani böyle bir sınıf da var. İşte Allah Azze ve Celle böyle kalpleri hastalıklı olanları da e, bu vasıfta zikrediyor. Neydi bunlar? Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman yüz çevirmeleri, işlerine gelen yerde uymaları, işlerine gelmeyen yerde yüz çevirmeleri. Yoksa Allah ve Rasulünün kendilerine zulüm edeceğinden mi korkuyorlar? Mesela Adam diyor ki, siz diyor aşırısınız diyor. Bu bir de selefi olduğunu iddia eden münafıklardan birisi, davetçilerden birisi. Siz diyor aşırısınız diyor. Neden öyle diyorsun dedim. Dedi ki, işte siz insanlara namaza terkin, küfür olduğunu söylüyorsunuz. E bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor dedim. Ya dedi benim dedi, meclisime dedi, sohbetlerime dedi, namaz kılmayan insanlar geliyor. Ben onlara desem, namazın terki küfürdür diye bir daha gelirler mi diyor. Yani özrü kabahatinden beter derler ya. Yani o adamın söylediklerinden ben utandım, ne diyeceğimi bilemedim yani. Devamı şöyle geliyor hatta bunun. Üç mezhep. Kafir demiyor namazı terk edene. Sadece bir mezhep diyor. Niye sadece İmam Ahmet'in kavliyle? Ne, ne İmam Ahmet'in kavli? Bizim dinimiz İmam Ahmet'in kavli mi yani? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Allah Azze ve Celle'nin ayeti. Kitap ve sünnet vahiy yani. Bu vahye İmam Ahmet muvaffakat etmiş, isabet etmişse ne yapalım yani? Bir yerde Muhammed bin Abdülrahab isabet etmişse bize Vahhabilik... Suçlaması yapacak. Başka bir konuda başka bir alim olur. Başka bir meselede başka bir alim olur. Hepsinde artık bir alime nispet ederek mi şey yapacaksın bunu yani? Kitap ve sünnet. Sen şu ayeti hiç mi okumuyorsun? Yani senin kalbinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi içerisindesin? Veyahut Allah ve Rasulünün haksızlık edeceğinden mi korkuyorsun? Yani dini olduğu gibi sunarsam Öyle tebliğ edersem insanlar gelmez. E sen o zaman Allah'ın dininden başka bir şey çağırıyorsun insanlar. Kendi azla itiraf ediyor bunu. Allah'ın dininden başkasına, kendi uydurduğun hevana çağırıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Yani bunu sahtekar, diyanetin vaizleri söylese yadırgamayız. Adamların ticari bir şeyi var yani. Yani maaş alıyor, ne bileyim. işte belki cemaatinin kalabalık olmasıyla ödül alıyor. Bilmiyorum artık. Hani onun bir gerekçesi olabilir. Sen neyin peşindesin yani? Dünyanın peşinde misin? Ahirete iman etmiyor musun? Nedir? Evet. 51. ayet. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde Burada müminlerin özellikleri geliyor. Müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenleridir. Yani kitap ve sünnet geldiği zaman işte bu hadiste kast edilen ne? Bakalım nesif var mı bu konuda? Bakalım alimler ne diyor? Hangi alim bununla amel etmiş? bundan hiçbirisini söylemeyen kimselerdir müminler. Allah ve Rasulü hükmettiğinde işittik ve itaat ettik. Ama buna e, itaat etmeyip de bu itaat etmeyişlerini de isyan edişlerini de kılıflayan, süsleyen kimseler şeytanın yolunu tutan kimselerdir. Bidat ehli dediğimiz kimseler bunlardır. Yani fasık ile bidat ehlinin arasındaki ayrım da budur. Kişi işitir, kitap ve sünneti dinler yani. Ama onunla amel etmeyebilir. Fasık olabilir. İşlediği cürme göre. Ve fıskını itiraf eder. Biz buna tavır koymayız. Ama dinlemiyor ve itaat etmiyorsa... Yaptığına kılıf buluyorsa, yaptığında kendisini mazur görüyorsa, benim de gerekçelerim var diyorsa, biz buna tavır koyarız. Yaptığı kötülüğü süslüyorsa. İşte Adem aleyhisselamla iblisin arasındaki ilk mesele de bunun üzerinedir zaten. Yani Adem aleyhisselam bir hataya düştü, düşürüldü. Allah Azze ve Celle'nin ifadesi ile ayetteki ifadesi ise biz onu da azimde bulmadık. Yani bunu kasıtlı da yapmamıştı ama e, oyuna getirilmişti. Şunu diyebilirdi, ''Ya Rabbi ben bunu işledim ama e, neden? Bir sor. Yani benim gerekçelerim var.'' Böyle bir şey demedi Adem Aleyhisselam. Dedi ki her ikisi de Havva Aleyhisselam da, ikisi de dediler ki, ''Rabbena zavemna enfüzena, biz nefslerimize zulmettik.'' Ve illem لَنَا وَتَرْهَمْ لَا Eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Elbette biz ziyana uğrayanlardan oluruz. Yani oyuna getirilmiş, aldatılmış kimseler, işlediği günahı asla temize çekmiyor, bilakis günahkar olduğunu itiraf ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyor. Merhamet diliyor. İblis ise ne yapıyor? Yani Sezde Emrine karşı yani ben ondan daha üstünüm. Yani beni ateşten onu topraktan yarattım diyor ve yaptığı şeyi haklı çıkaracak gerekçeler sunma. Çabasına giriyor ve bu sebeple kafirlerden oldu diye Bakara suresindeki ayette onun hükmü ilan ediliyor. İşte kim şeytan yolunu tutarsa artık bidatçı mı, münafık mı neyse ona göre bir tavır var. Kim Adem Aleyhisselam gibi davranırsa işlediği hataya karşılık. Bunu asla savunmaz, temize çekmez. Bundan dolayı hatalı olduğunu itiraf ederse buna karşı tavır başkadır. Bazıları e, hep bu tip şeylerde kıyaslama yapıyor. Bu dini bilmediklerinden yapıyorlar. Mesela diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere, Hristiyanlara, müşriklere böyle mi tavır yaptı vesaire diyorlar. Ama mümine yapıyor Mümin olana yapıyor, münafığa yapmıyor. Yani mesela tebük gazvesiyle olan kıssada. bunlar iman eden kimselerdi. Münafıklar da vardı tebük savaşından geri kalan. Onların hiçbirine tavır yapılmadı. Neden yapılmadı? Münafıklar yaptıklarını mazur gösteren gerekçeler sundular değil mi? Sudan mazeretler öne sundular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara tavır koymadı. Yani kabbin malik ve beraberindeki iki kişiye koyduğu gibi bir tavır koymadı. Ama onların da yerini belirledi. Onların e, yani dünyalık olarak yüzlerine karşı farklı bir uygulama var ama tıpkı Ebu Said el-Hudri radıyallahu gelen e, rivayette olduğu gibi o diyor ki bizim diyor yüzümüzün güldüğü bazı kimseler vardı ki diyor yüzlerimiz güler onlar ama kalplerimiz buz ederdi diyor. Bu böyle kimseler. Bu mazeret sunan kimseler. Bunlar, diyorlar ki, Ey Allah'ın Resulü, hakikatte, yani biz de istesek, işte sudan gerekçe sunabilirdik ama gerçek şu ki bizim hiç böyle bir mazeretimiz falan yok. Yani biz hata ettik, yanlış yaptık. Ta ki Allah Azze ve Celle onları affettine dair ayet indiriyor, 50 gün sonra, ondan sonra farklı bir muameleye geçiyorlar. Ama o münafıklar ne olacak? Güya yüzlerine gülünüyor yani. Yüzlerine hoş davranılıyor. Asıl onlar korkmalı. Yani ehli İslam içerisinde yani nifak ehli olanlar, iman ehli olanlar, iman ehlinden hata üzeri olanlar, bunlara karşı bir tavır var, münafıklara karşı bambaşka bir tavır var. Aleni müşrik olan, kafir olanlar veya aleni fazlik olanlar bunlara ayrı tavırlar var. İslam'ın hepsine göre e, koymuş olduğu kurallar var. Sen birini diğerine getiremezsin. Ama popülizm peşinde olanlar bunlar birbirine katarak işte Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a Firavun'a bile yumuşak söz söylemesini emretmiştir diyor. Fakat Musa Aleyhisselam'ın ne söylediğinden bahsetmiyor. Ayette bildiriliyor İsra Suresi 102. ayetinde. Yumuşak söz o. Sapık daha helak olmuş, bunun gibi ağır sözler söylüyor Musa Aleyhisselam. Vesaire vesaire. Yani hepsini birbirine katıyorlar insanlar. Aldatıyorlar bazı hatipler, bunu yapıyorlar. Bu iman edenlerin Allah ve Resulüne hüküm için çağrıldıklarında, davet edildiklerinde söyleyeceği şey, kitap ve sünnete karşı. İşittik ve itaat ettik. Yani teslim olduk sözdür. Miktar bin Madikert radıyallahu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, şunu kesin olarak biliniz ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir. Yani miktar olarak misli değil, hüccet değeri bakımından misli, yani aynı bağlayıcılıkta olan misli sünnet verilmiştir. Karnı tok olduğu halde rahat koltuğuna oturarak, şu Kur'an'a sarılın, onda helal olarak neyi görüyorsanız onu helal kabul edin, neyde haram görüyorsanız onda haram bilin diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Dikkat edin, hiç şüphesiz Allah ve Allah Resulü'nün yasak ettiği şey de Allah'ın haram ettiği şey gibidir. Bunu Ebu Dağut, Tirmiz İbn-i Mace ve başkalar sayısına rivayet etmiştir. E, mana olarak mütevatirdir bu. E, sünnet müdafası kitabında ve e, zebercet kitabının baş tarafında bu hadisin tarihlerini sunduk, oradan da görebilirsiniz. 52. Her kim Allah'a ve Rasulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir. Burada ilk korkar diye tercüme ettiğimiz, huşu, haşyet, kalben boyun eğmek manasındadır. da sakınmak manasındadır. Her ikisi de Allah korkusu diye tercüme edilebilir. 53. Sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka çıkacaklarına dair, yani savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin, itaatiniz malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mukatil bin Hayyan Raymullah dedi ki, onlar cihad edeceklerine dair yemin ettiklerinde Allah hiçbir şey için yemin etmemelerini ve Rasul'e güzelce itaat etmelerini emretmiştir. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki dersler Nur Suresinin 54. ayetiyle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü enle ilahe illan tevahdeke ve estağfurike ve